Alhamdulillahi Rabbil Alemin Al-Aqibatü Lillemuttakîn Ve salatu ve salamu ala ve nebiyyina ve şafi'ina Muhammed ve ve A'unzu billahi min ash-shaytani r-rajim Bismillahirrahmanirrahim Innama al-mu'minun al-lazine iza zükirallahu ve jilat kulubuhum Ve iza tüliyet aleyhim ayatuhu zâdethum imana Ve ala rabbihim yetevekkelun ve bellona resuluna en nebiyul kerim ve nahnu ala zalika min ash-shakirina ash-shahidina bi kalbin salim Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar Hepimiz istisnasız alemlerin Yüce Rabbi Allahu u Zülcelal Hazretlerinden dünya ve ahiret saadeti istiyoruz. Muhterem müminler bu saadete ermenin yolu Hazreti Kur'an'dan İslam'dan geçer. Elbette ki gayesi olan maksudu olan, muradı olan bir yere bir kulun vasıl olması için gideceği yerin yolunu bilmesi zaruridir. Maksatlara o kastın ve maksadın yolundan gidilir muhterem müminler. Biz de ebedi saadet darı selamet diyarı, nimetlerin, devletlerin dolu olduğu Cenneti gaye edindik ki cennetten Cemalullah'ı göreceğiz teala. Muhterem Müslümanlar, zaman zaman işaret ediyoruz. Tabii cennet istiyoruz. Çünkü Allah'ın cemali orada görülecek. Yoksa kamil bir kul cenneti de gaye edinmez. Büyüklerden duyduğumuz, İslami eserlerden okuduğumuz, yaptığımız kulluk ve ubudiyeti, zikir, fikir, ibadet ve güzel amelleri Allah için yapıyoruz. Allah'a vasıl olmak için yapıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın cemaline ermek için yapıyoruz. Cennet varacak yer, duracak yer. Müminler için ebedi ziyafet sofrası. Ama gaye rızadır ve Cemalullah'tır. Ömür boyu dinlediniz, dinliyorsunuz. Hocalarımız minberlerde, kürsilerde, toplantılarda bu yolu tarif ediyor muhterem müminler. Ama dünya dalgınlıklar dünyası, gafletler dünyası. Hakikaten muhterem Müslümanlar hadiseler oğlunu çok çeşitli taraflara çekip sürüklüyor. Bu bakımdan biz kürsilerde bunu sık sık cemaatimize hatırlatıyoruz. Bugünkü dersimizde, bundan evvelki derslerimizde olduğu gibi cennete giden yolu yine göstermeye çalışacağız. Cennetlik bir müminin vasfı nedir, görüntüsü nedir? Bunu yine tekrarlayacağız, tazeleyeceğiz ki Kendimizi tazeleyelim diye muhterem müminler, Bildiklerimizi tazeleyelim diye. <gülüyor> sahabeden bir zat, yine sahabeden birine, sahih eserlerde geçiyor, gel bir yeniden mümin olalım diyor. Söylenen kişiye bu söz biraz tuhaf geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretlerine gidiyor Ya Resulallah falan kişi falan kardeşim bana Yeniden mümin olalım dedi Ey biz zaten mümin değil miyiz ya Resulallah Peygamberi Zişan Efendimiz buyurdular ki Sallallahu teala aleyhi ve sellem Allah Allah o kuluna merhamet buyursun. Allah'ın zikrini çok sever o buyuruyorlar. Yani bunu kardeşine söylemekten muradı gel beraber oturalım Allah, Allah, Allah diyerek veya la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah diyelim İmanımızı tazeleyelim demek istiyor size buyurmuşlar Peygamber Efendimiz. Yani arada aradaki açıklığı hemen kapatmışlar. Kardeşinin muradını izah buyurmuşlar. Çünkü Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman ashabına ceddidu imanakum bi kavli la ilahe illallah Muhammedur Resulullah buyururlarmış. İmanlarınızı tevhid okuyarak La ilahe illallah diyerek Tazeleyiniz diye buyuruyorlar muhterem Müslümanlar Bu sahabeye karşı hitap düşününüz Güneşi devamlı gören Nurun karşısında oturan Cibril'in kanat seslerini duyan Vahyin kokusunu alan Ashab-ı kirama karşı Peygamber Efendimizin ali ifadeleri e, Bize gelince Zor bir dünyada yaşıyoruz muhterem müminler. Onun için vaaz nasihat dinlemeye, irşada, tebliğe, şiddetle ihtiyacımız var. Dünyaya dalınca gaflete gidiveriyoruz muhterem müminler. Hatta isterseniz mukaddimede şunu da söyleyeyim size. Sahabeden Cenab-ı Hanzale Hazretleri Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerine geliyor. Kapının önünde Peygamber Efendimiz'i bekliyor. Mescidi Saadet'e çıkınca ona soracak. Hazreti Sıddık-ı Ekber de gelmiş oluyor. Hayrola ya hanzele. Peygamber Efendimiz'i böyle yakın kapısının önünde ve de vakitsiz olarak bekliyorsun diye sorunca telaşlıyım ya Ebu Bekir sormayın diyor. ''Ne ola ki ya Hanzale?'' diye soruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin huzurunda melekleşiyoruz. Ahlakımız ulvileşiyor. Edebimiz kuvvet buluyor. Ruhumuz rahmetle yıkanıyor. Kalbimiz nura gark oluyor. Kendi kendimize büyük bir sürura dalmış oluyoruz. Resulullah'ın huzurundan ayrılıp da eve ve çarşıya çıkınca Sıfatlarımız değişiyor, halimizde bir gaflet meydana geliyor, o iç alemimizdeki büyük nur, gücünü, kuvvetini kaybediyor ya Ebu Bekir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, iki yüzlü insan münafıktır buyuruyorlar. Bugün derdim arttı, gözüm yaşlı, kalbim yanık, acaba ben de mi öyleyim diye korktum, Resulü Efendimiz'e sormaya geldim diyor. Ya Hanzale, sen beni de telaşlandırdın. Bu hepimizde olan şey. Peygamberimiz i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin huzurunda olan neşemizi, iç alemimizdeki güzelliği elbette ki devam ettiremiyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hücre-i saadetlerinden çıkıyor, selam veriyor, yaklaşıyorlar. Aynı durumu Cenab-ı Hanzale anlatıyor. sıddık Ekber Efendimiz de ona... Ist iştirak ediyor. Ya Resulallah, bu hepimizin hali. Bize bir çıkış yolu gösterin, lütfedin diyorlar. Muhterem mutbirler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri böyle buyuruyorlar. Nefsim yedi kudretinde olan Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki eğer devamlı benim önümde olduğunuz gibi Diğer ahvalinizde de o halinizi muhafaza etmiş olsanız, melekleri açıktan görür, Cadde ve yollarda meleike ile selamlaşır, musafaha ederdiniz. Peygamber Efendimiz ilave ettiler saaten ve saaten. Müminin hali medu cezre benzer. Hani muhterem sumalar. Deniz bazen kabar, kabarır, sahile doğru yürür, bazen de sakinleşir, içeriye doğru çekilir. Evvelki haline med, ikinci haline cezir diyoruz. Müminin hali meddü cezirlidir, bazen coşar ve kabarır. Benim önümde meclisimde olduğunuz zaman bu mutlaka olacaktır. Bazen de kendi halinize kaldığınızda iç aleminizde Bir yokluk meydana gelir Buyuruyorlar Peygamber Efendimiz Saaten ve saaten Bu müminin halidir Buyuruyorlar Peygamber Efendimiz Bu müminin halidir Muhterem Müslümanlar Burada şunu tembih edip Hemen geçiyorum Yeter ki o ikinci halinde Yani iç alemindeki Yokluk Darlık gaflet halinde şeriat dışına çıkmış olmasın. Kapı Camii'nin muhterem cemaatı duyuyor musunuz? Eve gidip, çarşıya gidip, caddeye çıkıldığı zaman gözüyle, sözüyle, özüyle, haliyle ve ameliyle şeriat dışına taşmazsa eğer korku yok. Ama bu gaflet eğer kuvvetlenir de sahibini şeriat dışına çıkarırsa Felaket kat'idir, evvelki o iyi halini yok eder, siler gider muhterem müminler. Onun için tembihim kulağınızda devamlı çınlasın, şeriat dışına kaymaktan Allah'a milyar defa sığınacağız Teala. Evet muhterem mümirler, cennete giden yol... Ve cennetlik insanların vasfı, sıfatları dedik. Ve Allahu Zülcelal'in kitabı keriminden Ay-i Ay geçen derslerimizde okuduk. Tekrar okuyorum. Estaizu billah. اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ Hakiki müminler, gerçek müminler o kimselerdir ki yani rızaya erecek, cennete girecek ve cemal görecek olan müminler o kimselerdir ki yanlarında Allah anıldığı zaman kalplerinde haşyet ve ürperti meydana gelir. Ya muhterem müminler. Mecnun, Mecnun bir yerden geçerken bir köpek görmüş, sarılmış öpmüş çantasında, keşkülünde yiyecek namına ne varsa önüne dökmüş ve hayran hayran onu seyrediyormuş. Yanındakiler Mecnun'un bu halini garipsemişler. Hatta seneler evvel Mutala Mesnasında gördüğüm bir kıt'a böyle de başlıyordu. Ra'el Mecnunu fil beydai kelben femedde min el ihsanı zeylen Mecnun sahrada çölde bir mahallede bir köpek gördü ne kadar imkanı varsa ihsanını zeyletti eteğini açtı ona ikram etti diyor onu görenler ona levmettiler. ettiler ey Mecnun şimdiye kadar çok köpek gördün bunlara böyle bir şey yapmıyordun ne diye bu köpeğe bu kadar iltifat ettin Mecnun böyle diyor muhterem Müslümanlar arkadaşlar beni kınamayın bu köpeği Leyla'nın mahallesinde görmüştün de olmuş. bize kalbi uyanıklık ver bize imanın kemalini lütfet bize sana kulluğun tadını tattır zevkini duyur Allah'ım diye dua ediyoruz muhterem ekrebi mahluk eşrefi mevcut olduğumuz halde bu hazdan yoksun ve uzak olmak ne büyük hüsran ve mahrumiyet. Evet. Her halükarda Allah'ımıza karşı muhabbet, sevgi, kazalarına rıza, nimetlerine şükür hissini Mevlamızdan niyaz ediyoruz muhterem Müslümanlar. İsmini duyduğumuzda Allah Allah denildiğinde kalbimiz ürperirse eğer bir cazibeyi ruhiye bizi o tarafa çekerse eğer gözümüzden yaşlar gelerek o tarafa ruhi meylimiz olursa ne mutlu bize ben size muhterem müminler yedi kişi cennet ve arşın gölgesinde olacak dedim de Allah mahşerde Allah huzül celal'in himayesinde olacak dedim de sohbet şöyle bir dalgalandı öyle kalmıştı bu yediden biri şu idi muhterem Müslümanlar veracülün zeker Allah'e kâliyen fefadat aynahı bak bakalım mümin kardeşim ben de nefsini yoklayacağım sen de nefsini ve kendini yoklayacaksın. Gece kalkıp, kimsenin görmediği halini duymadığı, riyadan uzak, gösterişten uzak bir halde seccadeyin üzerinde tesbihini eline alıp Allah, Allah, Allah diyorsun ve gözünden yaşlar dökülmeye başlıyor. Evet ben değil, Resul-i Efendimiz müjdeliyor. Böyle tenhada, karanlık gecelerde herkes istirahatın efsaniyesiyle meşgul iken, hücresinde, odasında, seccadesinin üzerinde Allah deyip de ağlayanlar, mahşerde Allah'ın himayesinde, arşın gölgesinde, onun ötesinde de cennette olacaklar inşallahü teala. Hocam sen de mi dervişsin yoksa? Aa, aa, muhterem müslümanlar Yunus Emre gibi bir dervişliği bulabilsem her şeyimi feda edeceğim, yağmalayacağım. Ya Yunus Emre gibi, Mevlana gibi, Sadreddin Konevi gibi bir dervişliği bulabilsem her şeyimi yağmadır alan alsın diyeceğim ama zor mu zor demir değil çelikle bilevi. Ya Rabbi bize o alemlere gönlümüzden kapı açmayı nasip et Allah'ım. Ya ya muhterem sunular her şeyin her türlü ibadetin tadı başka. Fakat Allah bir kuluna eğer kulum derse muhterem Müslümanlar, bir kul eğer Allah'ını 24 saatin 24'ünde hiç ben size evvelce de söyledim muhterem müminler. Kün ma Allahi velatü bali. Bir kardeşimiz böyle der. Devamlı bu ibareyi okur. Kün ma Allahi velatü bali. Allah ile beraber ol, gayriyi bırak diyor, aldırma. Tamam mı Müslümanlar? Gönlünüzün yaprakları arasına bu ibareyi yazınız. ma Allahi vela tübali. Allah ile beraber ol, gayriyi aldırma. Rabbim bize bu neşeyi çok görme diye dua ediyorum. Muhterem Müslümanlar, Demek ki gerçek müminin birinci vasfı böyle. Yanlarında Allah zikrolunduğu zaman kalplerinde ürperti meydana gelir. İkinci vasfı وَإِذَا تُلِيَتْ aleyhim آيَاتُهُ زَادَتُمْ imana. Onların yanında, onların meclisinde, onlar Kur'an-ı Kerim tilavet edilirken cami ve mescitlerde bulunduklarında imanlarında ziyadelik meydana gelir. Muhterem Müslümanlar. iki ders bunun üzerinde durdum. Ama bugün Hazreti Kur'an için gene bir iki hadisi şerifi okumadan geçmeyeceğim muhterem Çünkü Çünkü dünyada bulunduğumuz müddetle fahri kainattan kıyamet sabahına kadar bir tek düsturu saadet var. O da Kur'an-ı Hakim kelamı ilahidir muhterem Müslümanlar ya velâ ratbin velâ yâbisin illâ fî kitâbin mübin yaş ve kuru yani muhterem Müslümanlar insanları saadete, cennete, cemale götüren ne kadar fedail varsa Kur'an-ı Hakim'in içerisinde Allah korusun İnsanları ebedi husrana gömecek, ateşe götürecek yolda ne kadar fenalık varsa sakının, sakının, sakının diye bütün cenabakın yasakları yine Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse, walla ratbin, walla yabisin, illa fi kitabimü Efendiler, yine cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de. <gülüyor> Assalatu billah. İnne, هَذَا الْقُرْآنَ يَهْد۪ي لِلَّت۪ي هِيَ اَقْوَمْ Muhakkak bu Kur'an en doğruya iletir. Müslümanlar duyuyor musunuz? Allah böyle buyuruyor. Allah! Muhakkak bu Kur'an-ı Kerim en doğruya, en doğruya iletir. Dünya imparatorlarından, sultanlarından, hakanlarından, kumandanlarından tutunuz. Mahallemizde bulunan kardeşlerimize, muhtarımıza varıncaya kadar bütün Müslümanlar büyüğü küçüğü ancak Hazreti Kur'an'a tabi olurlarsa saadet bulurlar. Bunun dışındaki yol, <gülüyor> Müslümanlar, mikrofonumuz dünyaya bağlı olsa, ve her kapının önünde bir de hoparlör olsa biz kainata seslensek ey cihan halkı ey evlad-ı alem ey insanlık ve beşeriyet Saadet istiyor musunuz? Bir tek çıkar yol var وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوهُ doğru yol fil dişi cadde Allah'a ve cennete ve rızaya giden yol ancak Kur'an-ı Kerim'dir diye seslensem diyorum duyursam kainata diyorum muhterem Müslümanlar ya e hocam peki ya ama Kur'an-ı Kerim Allah'a iletir rızaya götürür cennete götürür ve Akif'in dediği gibi Allah'a dayan saye sarıl hikmete ol Kur'an-ı Kerim hikmete ram ol Yol varsa budur, bilmiyorum, başka çıkar yol. Ey bunlar ne olacak? Beş kuruşluk taharet bezi faziletine sahip olmayan verak parelerinde filanı ve falanı bahane ederek İslam'a ve Kur'an'a saldıran bu aç itlerin hali ne olacak? <gülüyor> Muhtemem müminler... <gülüyor> Geçen dersimde söyledim, elhamdülillah mahşer var. Ya, Müslümanlar. Elhamdülillah mahşer var, mahşer ya. Bütün beşeriyet, Hazreti Adem'den Suri İsrafil'e ile kıyamet sabahına kadar bütün beşeriyet ve insanlık, tümme إلينا ترجعون فحواسince Allah'ın huzuruna döneceklerdir bir gün orada göreceğiz muhterem müslümanlar. Ey hocam Kur'an-ı Kerim en doğruya iletir. Biraz sonra hadis-i şerifleri okuyacağız muhterem müslümanlar. Kur'an-ı Kerim sadirdeki bütün şirk ve küfür, masiyet ve isyan dertlerine devadır, ilacı hakikidir ve şifadır. Niçin bunlar istifade etmiyorlar? E madem ki hayat verici bir deva, bütün bir beşeriyet bu ilaçta kurtulmalı, bu devadan şifa bulmalı, sıhhat bulmalı. <gülüyor> Muhtemelen Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim de buna işaret ediyor estaizu billah. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا حَسَارًا Dikkat buyurunuz. Kur'an-ı Kerim'den indirdiğimiz bütün hükümler ve hikmetler, ayetler, bütün vahiy ilahiyemiz, müminler için sadirdeki dertlere devadır ve şifadır, ruhları ve kalpleri yıkayıcı, rahmettir, rahmet. Ama, dikkat buyurun muhterem Müslümanlar, وَلَا يَزِيدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا حَسَارًا Zalimlerin ancak husranını artırır diyor. Aynı Kur'an, Beraberlikte aynı yerde dinleniyor, Birine hayat veriyor, şifa veriyor, aşk veriyor, iman veriyor, nur veriyor, saadet getiriyor, müjde veriyor. O birine ise husranını, inkarını, ilhadını artırıyor muhterem Müslümanlar. Diğer ayetlerde celle'de, يُظُلُّ بِهِ ve وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا Kur'an vasıtasıyla Allah-u Zülcelal bazılarına ebedi saadetler ve hidayetler ihsan eder. Bazıları da Kur'an-ı Kerim'i dinledikçe yoldan çıkar ve dalalet ve husrana gömülür gider. Yok hocam biz bunu anlayamadık. Bize şöyle biraz daha açıkla diyorsun değil mi? Bak mümin kardeşim. Mevlana ile bir sohbet edelim bakalım o ne diyor? Hazreti Pir aşk eri bu meseleyi ne diyor mesnevisinde bakınız. Koca veli, büyük mürşit öyle diyor. Güneş, yaş ağaçlara vurduğu zaman hayat artırır diyor. Güneş, yaş ağaçlara vurduğu zaman hayat artırır. Yapraklar, çiçekler, meyveler verir o ağaçlar diyor. Ama aynı güneş, kuru ağaçlara vurduğu zaman yerli odun eder diyor. Yerli kurutur. Öyle Müslümanlar. Kuru ağacın güneşten bir faydası olur mu? <gülüyor> Olmaz. Yerli kurur sobalık ocaklık külhanlık odun haline gelir değil muhteremimiler. Bir, bakın daha iyi anlayacaksınız muhterem şimalar. Aşk eri konuşuyor. Akan bir nehir diyor. Sağında şeker kamışı dikilmiş, solunda karga kamışı denen kamış dikilmiş. İklim aynı, güneş aynı, toprak aynı, su aynı, şartlar aynı, tabiat şartları aynı. Şeker kamışı kemale erdi mi içerisinde şeker peteği meydana geliyor diyor. Muhterem Müslümanlar Küba gibi, Şimali Afrika gibi bazı yerlerde yüz binler ton şeker, şey, bizim gibi pancardan değil, şeker kamışından elde ediyorlar fabrikalarda ve dünyaya ihraç ediyorlar. Şeker kamışından yüz binler ton şeker meydana geliyor. Kamış, nehrin sağ kenarında şeker kamışı, güneş ve sudan şeker meydana getiriyor. da hemen aynı iklimde karga kamışı dediğimiz, dedemizin devrinde bahçemizde bizim de vardı muhterem Müslümanlar, Kendinden ancak kaval çıkan kamuş muhterem sumalar. Kaval. Evet. Bir de çingenelere sepet sermayesi olur, malzemesi olur. Çingeneler ondan sepet örerler, sele örerler. Karga kamışı Şartlar aynı. Su ortadan akıyor. Biri şeker kamışı biri karga kamışı Muhterem sumalar. Mevlana'mız diyor ki, Bir sahrada iki geyik yayılır diyor. Bir sahrada iki geyik yayılır diyor. Biri misk geyiği, yediği göbeğinde misk olur diyor. Misk geyiği, yediği şeyler göbeğinde misk olur. Muhterem Müslümanlar ona tabi misk diyoruz. Dedemizin zamanında hacca gidenler, şimdiki taklit. İnsanların taklidi çıktığı gibi, miskin de kokunun da taklidi çıktı şimdi biliyorsunuz. O misk. İçinizde hatırlayanlar var, ben hatırladıktan sonra yaşça benden önde olan kardeşlerimiz var. Dedemizin getirdiği o bisk, şimşir ufak, yivli kutuların içinde olurdu uçmasın diye. Şimşirden yapılmış, parıl parıl, ufak kutular içerisinde. Nenemiz 70 sene sandıkta onu muhafaza eder, kutunun kapağı sımsıkı kapalı olduğu halde ne zaman sandığın kapağını açsa içeriği koku alırdı bisk. misk geyiğinin yediği göbeğinde misk oluyor, adi geyiğin yediği içinde gübre oluyor, gübre geyiği, adi geyiği muhterem Müslümanlar. <gülüyor> yani sen hocam bunlar gübre geyiği mi diyor diyorsun, yahu gübre geyiğinde bazen bir latafet var, şöyle baktığınız zaman içinize sürur verir, bunlar Aç kurtlar gibi devamlı Mukaddesat ve İslam'a ve Kur'an'a Saldırıyorlar Allah şerlerinden İslam'ı ve Müslümanları muhafaza Buyursun Amin. Daha bitmedi Muhterem Müslümanlar Aşk eri Mevlana'mız diyor ki Aynı Merada aynı sahrada iki arı var diyor Biri bal arısı Biri o bir arı diyor Bakarsınız o büyük eski meşe ağacının içerisine veya kovanlara bin bir türlü çiçeklerden yayılarak Hz. Pirol'e diyor O arının kulağına hangi kudret kudret fısıldadı ki Çiçeklerden toz alıp gelip de bal yapacaksın Fihi şifa üllin nas dedi diyor muhterem sümallar Eve döndüğünüzde sureyi nahli okuyunuz 14. dördüncü sureyi nahli okuyunuz orada göreceksiniz Cenab-ı Rabbin arıya vahyetti diyor Kur'an-ı Kerim Rabbin arıya vahyetti Bütün çiçekleri dolaşıp tozlarını alıp bal yapasın fihi şifa linnas o balda insanlar için şifa vardır Muhterem Müslümanlar bal arısı çiçeklerden alıyor petekleri dolduruyor o biri ise eşek arısı diyoruz ona Sadece vazıltısı, cazırtısı var, bir de iğnesinde zehri var. Allah şerrinden insanları muhafaza vursun. Yahu hocam, özür dilerim Müslümanlar, özür dilerim. Demek bu adamların devamlı bizi sokup da incittiğinde bir şey var, bir hikmet var. Evet, muhterem Müslümanlar, eşek arasının bütün işi bu. Elimizi arşa açıyoruz. Elimizi arşa açıyoruz. Ya Rabbi, bal arısında olduğu gibi gönül peteğimizi, Kur'an, iman, İslam, sünnet ve bir cümle hikmetlerden alarak gönül peteğimizi, iman balıyla doldurmayı bize nasip et Ya Rabbi. Muhtemel Müslümanlar, bu misaller böyle çoğalır gider. Onun için aşk eri Mevlana'mız böyle diyor. ''Men bende-i Kur'anem eger candarem, men hakirehi Muhammed-i Muhtarem, eger nakilkünet cüz'in kes ezgüftarem, bizarem ezu ve zansukhan bizarem.'' Ben, koca dahi, koca mürşit koca veli, koca alim, devrinin mana eri, Mevlana'mız öyle diyor, ben sağ olduğum, can taşıdığım müddetle, Kapı Camii'nin muhterem cemaati dikkat ediyor musunuz? Kur'an'ın kulu, kölesi, hadimi, bendesiyim diyor Mevlana. Kur'an'ın kölesi, hadimi, bendesiyim. Ve yine cam taşıdığım savulduğum müddetle Hazreti Muhammed'in yolunun tozuyum, toprağıyım. Hazreti Muhammed'in yolunun tozunun yolunun tozuyum toprağıyım eğer künet cüziyin kes ezgüftaram bizarım ezu ve zaman sıxan bizarım benden bundan başka bir sözü bir kimse naklederse ben ondan da bizarım o sözden de bizarım Uzağım, bıkmışım usanmışım istikrar ederim diyor Mevlana Celaleddin Rumi Cenabı Haliki Zülcelal hazretleri Allah dostlarının nurlu yolunda bizi daim kılsın inşallah teala, muhterem Müslümanlar. Evet muhterem Müminler bizim fahri kainatımız var. Bizim sahabeyi i kiramımız var. Bizim e imme müştehidinimiz var. Bizim muhittin Arabiler, baezdi Basamiler, cüneydi Bağdadilerimiz var. Bizim Mevlana Celaleddin Rumi'ler, Sadrut Dini kunuiler, Aynı zamanda Hacı Bayramı Veliler, Akşemseddin'lerimiz var Bunlar bizim Gözümüzün bebeği Gönlümüzün nur ve sururu, Ruhumuzun aşk ilan ettiği Allah dostlarıdır Rabbimizden niyaz ediyoruz Bizi Hz. Kur'an'ın Ahkam ve nizamı içerisinde Bu büyüklerin yolundan ayırmasın inşallah Teala <Gülüyor> Muhterem Müslümanlar Kur'an-ı Kerim için size şu hadis-i hadis şerifleri mutlaka okuyacağım, şu Kur'an-ı Kerim bir anlaşılsın. Esefle söyleyelim muhterem Müslümanlar, esefle söyleyelim. Hele son zamanda matbuattaki bu aç kurtlar yerle azıttılar. Biri kalkıyor bakıyorsunuz televizyonlarda falan Kur'an kursunda şöyle tecavüz edildi, böyle tecavüz edildi falan diye yazıyor. Ertesi gün tahkik ediliyor, tetkik ediliyor, soruşturuluyor, hiç aslı yok. Şerefsizce ve haince bu kutsi yuvaları iftira et, tutmazsa iz bırakır, çizgi bırakır fehvasınca adeta yaylım ateşine tutuyorlar. Veya Pakistan'daki felanları bahane ederek Fatih'teki felan Kur'an kursundan, Şöyleler çıkıyor, böyleler yetişiyor diye dilleri böyle merkep dili gibi uzanıyor. Yapmadık iftira ve tezbiri bırakmıyorlar muhterem Müslümanlar. Ama vaktinize hazır olun bu işin intikamını sizden Allah alacaktır. Evet muhterem müminler evet. Bazen benim öyle diyesim geliyor. %98'i Müslüman, hatta %99, %19'u Müslüman dediğimiz oluyor. Müslüman Türkiye'mizde, aziz cemaat, muhterem müminler, bu ayak takımı, bu cesareti nereden alıyor acaba? Osmanlı Devleti'ni kuran Osman Gazi merhum, muhterem müminler, Osmanlı Devleti'ni kuran Osman Gazi merhum, İsmail Hakkî Bursevi Hazretleri Ruhul Beyan Şöyle büyük kıtada dört cilt tefsir Ruhul Beyan tefsirinde Şöyle naklediyor bakınız Osman Gazi Dostlarının birinin Evinde misafir oluyor Dostu olan ev sahibi Arkadaşı Güzel yataklar Kuş tüyü yastıklar Atlas yorganlar hazırlıyor leğenini ibrini şöyle koyuyor efendim diyor Allah istirahat lütfetsin rahat edin ben sabah namazı abdestini dökmeye yine gelirim diyor kapıyı çekiyor muhterem Milar. aynen tefsiri ruhul beyanda sabahleyin erken vakit kapıyı çalıyor selam veriyor efendim müsaade var mı diye Osman Gazi hazretleri yani sizin ve bizim dedemiz Muhteremimiler ben her zaman söylüyorum ya ben Osmanlı'yım diye. <gülüyor> Öyle kozmopolit, köksüz, sokaktan tutma haydutların torunu değil ben Osmanlı'yım muhteremimiler. Evet. Kıyamet sabahına kadar torunlarım ve evlatlarım ve yiyenlerime vasiyetim var. Sakın ola ki bir rüzgar şiddetisi edip de sarartmasın, kurutmasın biz Evvela fahri kainatın ümmeti Sahabe yolunun yolcusu Osmanlı'nın torunuyuz çocuklar diyorum Hepsine Ve kapı caminin cemaati olarak Siz kardeşlerime de böyle diyorum Tamam mı? Biz Osmanlıyız Muhtememizler ev sahibi kapıyı açıp da içeriye girince ne görsün Yatağın Yatağın kılıfı açılmamış Yastığa baş konmamış Osman Gazi Hazretlerine diyor ki aman efendim sultanım gözümün nuru hiç yatağa yatmamışsınız yoksa bir kusur mu işledik de serdiğimiz yatağa baş koymadınız istirahat etmediniz diye böyle gözünün yaşıyla adeta recada bulunuyor verilen cevap bu evladım rafta Kur'an-ı Kerim var Kur'an-ı Kerim'in olduğu bir odada biz ayağımızı uzatıp yatamayız diye buyuruyorlar. Erbabu Mutala'dan rica ediyorum Baksınlar Orada İsmailaki Bursevi Hazretleri Halen Bursa'da metun Yanında bir Kur'an kursu da var İsmailaki Bursevi Kur'an kursu diye Ziyaret ettim muhterem Müslümanlar Çilehanesi var Tefsiri caminin altında Türbesi var çilehanesi var Tefsir yazdığı yer muhterem müminler Dünyaya açılan bir tek kapısı var Penceresi de yok Riyazatını orada yapmış çilesini orada çıkarmış Allah dostlarından olmuş büyük bir veli ve alim İsmail Haki Bursevi Hazretleri öyle diyor tefsirinde Osman Gazi'nin Kur'an-ı Kerim'e olan bu saygısından dolayı Cenab-ı Hak evlat ve torunlarına 635 sene dünya hakimiyeti verdi diyor. Osmanlı nesline Hanedanı Osmaniye'ye Cenab-ı Hak Hazreti Osman Gazi'nin Kur'an-ı Kerim'e hürmet ve saygısından dolayı 635 sene dünya hakimiyet neşesi muazzam imparatorluk lütfeti diyor muhterem Müslümanlar. Ve muhterem Müminler bunu görüyoruz. Hatta bunun fotoğrafları da vardı. Eskiden görmüşüm. Resim olarak çizilmiş tabi. Göksü hizasında duvarda rahle durulmuş. Rahle, Osman Gazi'nin Kur'an okuduğu rahle göksü hizasında hatimlerini ayakta kıbleye karşı okuyarak yaparmış Osman Gazi. Oturarak değil, ayakta göksü hizasında rahleden okuyarak hatimlerini yaparmış. Rabbimiz şefaatlerine mazhar kılsın inşallahü teala. Mühtememinler Allah'ın Resulünü konuşturuyorum. Korkmayın. Korkmayın. Velatehinu ve la tahzenu وأنتم الأعلى إن كنتم مؤمنين Kur'an böyle diyor. "Ve la tehinnu ve la tahzanu ve entumul a'lâun in Gevşemeyin Müslümanlar. Kapı Camii'nin muhterem cemaati. Gevşemeyin, mahzun da olmayın. Kur'an'a sarılan müminler oldukça kıyamete kadar aziz olacaksınız inşallahutaala. Muhterem müminler Resmi rakam, 50 defa söyledim tekrar söylüyorum. Resmi rakam, Türkiye'mizde bugün altı bin Kur'an kursu elhamdülillahi teala. Çatlasalar da, patlasalar da, kahrolsalar da bunlar kıyamet sabahına kadar bu abu hayat böyle akmaya, çağlayan yapmaya devam edecek inşallah. İnşallah muhterem ümmitler, altı bin Kur'an kursu. 580 İmam hatip okulu, 23 ilahiyat fakültesi ve gelen milyonluk bir nesil. Ha, hocam mesele anlaşıldı. Bunların bütün dert ve çırpınışı bu. Konya valisi, Sivas valisi, İstanbul valisi, o bir vali, diğer vali, valiler. 18 yaşından aşağı içki satılmayacak, sigara satılmayacak diyorlar. <gülüyor> Muhtemelen müminler. Öyle mi? Gazeteler, televizyonlar yayınladı. 18 yaşından aşağı mektep talebesi, çocuk, çocuk delikanlılara içki satılmayacak kanunen menhidir, yasaktır. Sigara satılmayacak. Şimdi bunların bir korkusu var, içleri güp güp ediyor, bir telaşları var. 18'de yaşından başlayıp 3 sene sonra 28 yaşına, ondan sonra 38 yaşına, sonra 48 yaşına der, der de meyhaneler de kapanırsa vay halimize. Yani, dertleri o. Dertleri o. Bütün dertleri o. Ya meyhaneler kapanırsa, kumarhaneler kapanırsa Müslümanlar ya olacak ya olacak. Evet. Ati yarım dünya bedü'z zaman öyle diyor. Ati İslam'ındır. Gelecekte en gür sada Kur'an'ın olacaktır diyor muhteremimiler. Ben kendime inandığım gibi Allah'ın dostlarına inanıyorum. Onlar yanlış söylemezler. Sadece biraz teahhur eder, gecikebilir. Halk hazırlanmazsa Biraz gecikebilir acele olmaz ama bu olacak muhterem müminler afakı alemi Kur'an nuru saracak Peygamber Efendimiz'in buyurduğu gibi arz üzeri adlü iman ve ihsanla ihlasla dolacak bir gün inşallah evet. elinin bahçesinin bağı göründü dost ikliminin lalesinin dağı göründü diyor şair diline sağlık Ayak sesleri geliyor iyi günlerin İnşallahı Teala evet. Muhtemem müminler Peygamberi efendimizi Hazreti Kur'an için konuşturuyorum Allah'ın Resulü böyle buyuruyorlar Eleyse teşhedüne Elle ilahe illallah Ve anni Resulullah Sahabeye hitaben Peygamber Efendimiz bir gün şahadet ediyor musunuz Allah birdir Başka ibadete layık mabut yoktur ben onun hem kulu ve hem de Resul ve elçisiyim. Ey ashabım şehadet ediyor musunuz? Ya Rasulallah, Şehadet ederiz ki Allah birdir. Benzeri şeriki, misli, naziri yoktur. Ve Hz. Muhammed onun kuludur, Resulüdür, elçisidir. Rabbim şefaatine masal kızım. Peygamber Efendimiz devam ediyor. İnne hazel kur'ane tarafuhu bi'edillâh وَتَرَفُهُ بِعَيْدِيكُمْ reis cumhurdan, mahalle muhtarına kadar ve bütün İslam alemine, Müslümanlara, inanmış kişilere hitabı peygamberi muhterem Müslümanlar. Ya, herkese, herkese istisnasız, herkese fahl-ı kainatın, lâhutî rabbânî sesi Biliniz ki bu Kur'an-ı Kerim e ezanda çok çabuk okunmaya başladı muhterem efendiler. Daha De Bismillahirrahmanirrahim dedik yahu. Bizim müezzinlerle bayağı neredeyse takışacağız bu yüzden yani. Evet. <gülüyor> evet. Evet. Daha yeni mukaddimeyi serdik. Allah cüldenizden razı olsun inşallah. İnne hâzâ'l-Kur'âne terâfuhu bi ve terâfuhu bi Ey ashabım ve ümmetim Bu Kur'an-ı Kerim Bu kitab-ı ilahi Bir tarafı Allah'ın yedinde Bir tarafı sizin yedinizde elinizde Yani Allah'ın kelamıdır Sizin saadet nizamınızdır Kelamı ilahidir Muhterem Müslümanlar Geçenlerde işaret ettim Ankara sapıklarından Muhterem Müslümanlar Günümüzün sapıklarından bir profesör. Hani pro sıfır mı, pro şoför mü, pro nedir anlamıyorum yani. Gerçekten profesör olsa böyle yapmaması gerekir muhterem Müslümanlar. Herhalde pro sıfır olsa gerek. Rabbimiz böyle sıfırların şerrinden muhafaza buyursun. Yahu diyor Kur'an'ı Hazreti Muhammed yazdı diyor. Hazreti filan da demiyor yani. Peygamber yazdı Kur'an-ı Kerim'i diyor. İstesem ben alasını yazarım diyor. Sen İslam öyle acayip insanlar gördü ki eşeğinin nalında çivi bile olamazsın. Onlar bile Kur'an'dan en kısa surenin mislini getiremediler 1400 sene, 1400 senedir çalıştılar da Kur'an-ı Kerim'in bir ayetinin bile mislini getiremediler benzeri. Sen kimsin yahu? Aşk eri öyle diyor. Aşk eri öyle diyor. Gerçi Kur'an ezlebi peygamberest. Herki güya hakna güfte kâfir es diyor aşk eri Mevlana. Gerçi Kur'an Hazreti Fahri Kainatın Cenabı Muhammed'in dilinden dökülmüştür. Ama kim ki ona Allah kelamı değildir derse kafirdir diyor Mevlana. Benim değil aşk eri öyle diyor. Ya ya. Hatta muhterem Müslümanlar ilavede ediyor. Gertü der <gülüyor> Kur'an hak bi girihti. Barewanı Embiya amiiyhti, Mümin kardeşim diyor, Allah dostu olan gerçek Müslüman. Eğer sen Kur'anın kucağına ve dergahına kaçarsan, orada 124 bin Embiyanın ruhlarıyla kucaklaşırsın diyor. Ya Barewanı <gülüyor> Embiya amiiyhti, Kur'anın her harfinin göz kafların faaların gözlerinden cennet ırmakları coşmaktadır. Her harfının benlik ve tenlerinden kevserler coşmaktadır. Ama görene, muhterem Müslümanlar, körene, özür dilerim muhterem Müslümanlar. Ben Burdur'dayken, ben burdurdayken Burdur'daki hafız kardeşlerimiz meclislerde ilahi okurlardı. O ilahi okunup geliyor da, içinde bir beytinde o zat şair edip olan kişi böyle diyor. El hakku azharu mineş şemsiken Müslümanlar ben bazen partallatıyorum beni affediyorsunuz değil mi Allah'ınızın aşkına Olmaz mı Müslümanlar affediyorsunuz değil mi Elhakku azharu mineş şemsiken dinsiz inkar eder yani Hazreti Kur'an'ın fazileti İman ve aşkın meziyeti kuşluk vaktindeki güneş gibi açık iken nasıl da çığlığı koparıyorlar muhterem Müslümanlar. Bir kimseyi itham etmek için ya ya ya layıklık elden gidiyor ya ulan nereye gidiyor ya varsa duruyordur zaten biz elhamdülillah başlangıçtan kıyamet sabahına kadar Müslümanız çok şükür. Efendim? Biz Kur'an'ın şakirtleri pür imanlı vezindeyiz. Haberin ola, bu yoldan dönmeyiz, asla peygamberin izindeyiz. <gülüyor> muhterem Müslümanlar, muhterem Müslümanlar, ya, ya, ya, ya. Yavuz Sultan Selim Han, Yavuz Sultan Selim Han, dünyalara sığmayan adam, böyle saltanat kaftanıyla çizmesiyle bir gün, Dünya haritasını seriyorlar. Şöyle bir adımlıyor. Yahudiyor, Yahu diyor bu dünya bir sultana belki ama iki sultana yetmez diyor. Yahu Sultan Selim'in dünya için söylediği bu. Bu dünya diyor bir sultana belki ama iki sultana, iki hakana, iki kumandana, iki selime yetmez bu dünya diyor. Vefatına yakın aynı aslan, aynı kumandan vefatına yakın somyası üzerinde gölge haline gelmiş. Şiir pençe iki Krek kemiği arasında sormuş kendini. Somyası üzerinde gölge haline gelmiş. Hasan Can, kıymetli, aziz dostu, silah arkadaşı Hasan Can başucunda Hasan ne alemdeyiz diye soruyor. Efendim, sultanım, Allah ile beraber olma zamanındayız diyor. Muhterem Müslümanlar, Yavuz Sultan Selim Han hayatında Hasan hiç kıyamamıştır ve kaşını çatmamıştır. Fakat bu sözün üzerine, Biraz sanki daralmış gibi oluyor, darılmış gibi oluyor, kaşını çatıyor. Hasan diyor, hayatın boyu beni Rabbimden hangi nefes ve adımda ayrı gördün ki bugün beraberliğe davet ediyorsun diyor. Başımızda böyle baş istiyoruz, bundan azına razı değiliz. Kur'an'ı Yavuz Sultan Selim Han, Hacı Beysa'da hocamız elli veli kudretinde insanlar derdi. Üstadım Hacı Veysade Mustafa Efendi Hazretleri Yavuz Sultan Selim ve Emsal'in adı geçti mi? 50 veli kudretinde insanlar derdi Muhterem Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'i verin diyor. Defaatla söyledim Size tabii hatırlıyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'i verin diyor. Alıyor. Yasin-i Şerif'i açıyor. Baştan okuyor, okuyor, okuyor Muhterem Müslümanlar Selamün kavlem min Rabbir Rahim Tekrarlıyor Selamün kavlem min Rabbir Rahim Tekrarlıyor, selamün kavlem min Rabbin rahim. Muhterem müminler eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasülü. Rabbisine böylece Yasin-i Şerif Kur'an ayetleri vahiy ilahinin nuru ve şehadetlerle kavuşuyor muhterem müminler. Benim dedem senin de deden ecdadımız. Onların neslinden olduğumuzu devamlı ifade ediyoruz. Muhterem Müslümanlar ve Rabbimizden böyle güzel ölümler niyaz ediyoruz. Hadis-i şerifi tamamlıyorum. Esefle söyleyeyim ki gene iki hadis daha var okuyamadım. Kur'an-ı Kerim'in bir tarafı Allah'ın yedinde, bir tarafı sizin önünüzde diyor fahri kainatı Efendimiz. فَتَمَسَّكُوا بِهِ فَاِنَّكُمْ لَنْ تَظِلُّوا وَلَنْ تَهْلِكُوا بَعْدَهُ اَبَدًا Kur'an-ı Kerim'in yoluna temasük ediniz, Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılınız. çelik pençenizle wahtesumu bihablillahi cemiyan, walla tafaraku. Bir buçuk milyarınız, 53-55 İslam devletiniz, hepiniz Kur'an'ın şemsiyesi altında habli metini hak olan İslam ve Kur'an'a Kitab-ı Allah sımsıkı sarınız. Fa'inna küm lan tazilu, lan tehliku badhu onun için ne sarsılırsınız, ne helak olur, ne yıkılır, ne düşmanlarınıza karşı mağlup olursunuz. Ebediyyetlere kadar saadet ve zafer sizin için olacaktır diyor Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Onun için Müslümanlar bu dersin son sözü böyle. Akif'in dediği gibi kendin olmadıysan bari evladına kıyma diyor. Bari evladına kıyma. Yavruna Kur'an-ı Kerim'i okut. Neslinden neslinden hafızlar gelsin. Alimler gelsin, veliler gelsin, gerçek mümin ve Müslümanlar gelsin. Kıyamet sabahına kadar alemde saadet bizlerin olsun Teala, Sallu ala Rasulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelimeyi şahadet. Eşhedü <türk> en ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh kelimeyi tayyibeyi münciyeyi mübarekesiyle Mevla cümlemize gülerek çene kapamak nasibi mukadder eyle hakkı hak bilip hakkı ıttıbak batılı batıl bilip batıldan içtinap beleyen zümreyi salihine cümlemizi ilhak eyle arz üzerindeki bütün Müslüman kardeşlerimize bilhassa Filistin'de alçak ve sefil Yahudinin çilesini çeken Filistinli dostlarımız, kardeşlerimize Cezayir'de imansızların kurşuyla can veren ve vermeye hazır olan şehitler ve mücahit kardeşlerimize muhterem Müslümanlar Bosna ve Hersek'te telaş geçiren Çeşenistan'da tetikte duran Keşmir'de bela ve musibetlere maruz kalan bütün mümin kardeşlerimize ve bütün ehli imana cennet nimet ve cemali ilahiyyesi ile iltifat ve ikram Subhan Subhane rabbike rabbil izleteuma yasufun ve selamun alel al ve velhamdülillahi rabbil alamin alfatiha.